kurmak istediler. Fakat biz kendilerini daha ziyade hüsrana düşenlerden kıldık. Yani onlar Hz. İbrahim yapmak istediler ama muvaffak olamadılar. Biz onları daha derin bir yeyesi bir pişmanlığa sürükledik, verdik. Onu da yani Hazreti İbrahim de Lüt'ü da Hz. Lüt'ü de reddetmişlerdi başına taş yapmıştır. içinde alemler için bereketler verdiğimiz arza bulaştırıp kurtardık. Burası Şam. Yani bugünkü Şam şehrine mahsus, mahsus olmasa bütün Suriye Şam diye anılıyor. Osmanlı Şam eyaleti. Anılır Şam eyaleti. Sadece Şam değil, bütün Suriye. Yani aşağı Burada küçük bir şey var. Irak'tan Şam'a. Şimdi bu haseler Irak'ta oluyor. Şam'ın gerekeleri ''Am'' der, Aa, burada bereketli yer demektir, çok bereketli bir yer. Çünkü peygamberlerin çoğu, alem e, buradan çıkmış, dini ve dünyevi kemallerin ve hayırlıkların başlangıcı olan şeriatları ve bu, burada yayılmıştır. Burada hem maddi hem manevi şekilde çok bereketli bir yer, şan denilen yer. Bazılarına göre bereketlerden de Murat, Şam'daki nimetlerin çokluğu ve bolluğudur. Rivayete göre İbrahim aleyhisselam, Filistin'e, Müt aleyhisselam bir günlük mesafedeki müttefikye gitmiştir. Filistin de Şam ülkesi, Kudüs de Şam ülkesi. Ona, yani Hazreti İbrahim'e İshak, üstelik bir de Yakub'u ihsan ettik. Onun iki tane oğlu oluyor. Yakub ve İshak ve bunların her birini salih zatlar yaptık. Bunlar ikisi peygamber oldu. Onların, onları emrimizle yol gösterir rehberler, rehberler kıldık. Yani onları vahiylerle peygamber yaptı ya, tabi peygamber olduğu için onlara vahiyler geldi. vahilerde bulundukları kavimlere birer rehber oldu. Kıldık. Kendilerine hayırlı işler yapmayı, dost doğru namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize ibadet edicilerdi. Putlara tapanlar diye. Ey Arap cemaati diye bir izah var. Siz de İbrahim Aleyhisselam'ın evlatlarısınız. Ona tabi pastan savunu medarek Kur'an-ı Kerim'i tefsir edenlerde birisi yani içinde onun burada, o hükümler var bu da ya O da ey Arap milleti diyor siz de Hazreti İbrahim'in sorundasınız onun gibi siz de Allah'a ibadet edin diyor. Operat yapmayın. Luta, evet ona da bir hüküm verdik, ona da hikmet verdik yahut nübümet, aynı ona da bir peygamberlik verdik, zaten peygamberdi bir ilim verdik. O da peygamberlere yayıp olan bir ilim, fıkıh ilmi verdik, onu kötülükte yapmakta devam eden o memleketlerden kurtardık, hakikat, onlar fena bir kavim idiler, fasıktılar. Onu rahmetimizin ta işine koyduk, çünkü o salihlerdendi. Burada Lut'tan beraber bu kısmın, bu şeyin bir kısmı bitiyor. Ee, nu başlıyor, Nu daha sonraki bir derste zaten onları söyleyebiliriz, kısa kısa şeyler. Diğer derste inşallah Onda yaparız. bu paylaşmene göre bir tiris El Var mı soracağız. bir şey var mı bu dersi? Yapmış almadan o Hasan Basri Bey rahmete en son yazılır